682, numaralı konu, Hazreti Ömer'e göre halifede bulunması gereken vasıflar, evet, İbni Abbas şöyle anlatıyor, ben Ömer'e ailesinden daha çok hizmet eder ve yardımcı olurdum, o da beni sever, sayar ve yanında oturturdu, bir gün evinde onunla beraberdim, bir ara öyle derinden bir iç çekti ki, neredeyse ölecek sandım, ona, ey müminlerin emiri, bir üzüntün mü var, dedim, evet dedi, neye üzülüyorsun, dedim, bana, yaklaş dedi, ben ona yaklaşınca, ben hilafet için uygun bir kimse bulamıyorum dedi bunun üzerine ben şura üyesi olan 6 kişiyi sayarak falan falan falan falan ve falanlara ne diyorsun dedim onların her birisi için bir kusur buldu sonra halife olmak için hırçın olmadan sert gevşek olmadan yumuşak israfçı olmadan cömert ve cimri olmadan tutumlu olmak gerekir dedi